Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Es-sallatu ve selamü aleyke ya seyyidel evlin ve'l ahirin ve ila cemî'il enbiyâi vel mürselin ve ila cemî'il ulûyâi ve'l hamdülillahi rabbil alamin Bir takım özellikler vermiş. Fıtratına bir takım özellikler koymuş. Kulu onu kullansın diye. Allah'ın kulu üzerindeki muradı neyse o muradı gerçekleşsin diye o özellikleri vermiş. Nasıl ki kul bir beşer olarak yemesi, içmesi gerekiyorsa yeme, içme ihtiyacı varsa Aynı şekilde konuşma ihtiyacı da vardır. Yemek, içmek gibi. Eğer konuşmazsa o ihtiyacı gidermemiş olur. Kendi gönül aleminde, iç aleminde sorunlar yaşamaya başlar. Yani o konuşma ihtiyacı birikir, birikir, patlar sonra. Mesela bir erkeğin günde normal olarak konuşması gereken kelime sayısı yaklaşık iki bindir. Günde iki bin kelime konuşma ihtiyacı var. Konuşması gerekir yani. Eğer konuşmazsa bu onda Gönül aleminde, iç aleminde sorunlara sebep olur, sıkıntıya sebep olur. Bir kadının özelliği daha farklıdır. Allah fıtratına koymuş bunu yani. Onun konuşma ihtiyacı dört bindir. Erkeğin iki katı kadar yani. Bunu düşünüp anlamaya çalışmak lazım. Acaba neden? Neden? Allah eğer bu konuşma kabiliyetini vermiş, bir ihtiyaç olarak onu koymuşsa Allah'ın bir muradı var. Bize düşen Allah'ın muradını anlamaya çalışmaktır. Allah kadına neden daha fazla konuşma ihtiyacı vermiş? Çünkü o çocuğunu yetiştirirken bir de onunla konuşması gerekir. Onunla, onun seviyesinde konuşması gerekir. İhtiyaç meselesi. Yoksa çocuğa, çocuk konuşmaya çalışınca, bir şey anlatmaya çalışınca, bir şey sorunca ona süs demesi yanlıştır. Her sorusuna cevap vermek zorundadır. Büyüklere cevap vereceği gibi, verdiği gibi. Onun için iki katildir. Mesela genel olarak erkekler kadınların çok konuşmasından şikayet eder. Niye? Yeteri kadar konuşamamış, konuşacağı birilerini bulamamış. Akşam adam işten dönünce ne yapıyor? Başlıyor konuşmaya. Ne yapsın? O kelimelerin dökülmesi gerekir. Hiçbir şey olmasa bile bir şeyleri bulur, konuşması gerekir. Bu konuşma ihtiyacıdır. Bu durumda erkeğin bunu anlaması gerekir. O hoşgörüyü gösterip, onu dilemesi gerekir. Tabii ki bizim konumuz bu değildir. Buradan nereye geleceğiz? Göreceğiz hep beraber. Bir de internet meselesi var. Kesinlikle söylemiştim. Bayanların internetten öyle birbirleriyle konuşması yasaktır demiştim. Aynı şey aslında erkekler için de geçerlidir. Yani bir şeyi dinlemek için, bir şeyi öğrenmek için, bir şeyi anlamak için onu kullanmak başka şeydir. Onunla başkalarıyla görüşmeleri başka bir şeydir. Bu görüşme doğru bir görüşme değildir eğer görüşecekse konuşsun. Konuşmak başka bir şey. Öyle internetten görüşmek, konuşmak gibi değildir. Bu birçok yanlışlara sebep oluyor. Evet erkekler başka açısal söyleyeyim kadınlarla görüşüyor. Hatta bazen bunlar evli oluyor. Kadınlar aynı şekilde. Erkeklerle konuşuyor. Kesinlikle bu yanlıştır, haramdır. Yuvayı sarsar. Yuvayı yıkar. Onun için evet, erkek olsun, kadın olsun. Bütün kardeşlerimiz buna çok dikkat etmelidir. Hatta söylüyorum, bu böyle bir şey yasaktır diyorum. Bize uyanlar böyle şeyler yapmasınlar diyorum. sonra kendilerine öyle bir zarar verirler ki böyle ayağını çamurun içine atar sonra battıkça batar sonra oradan çıkamaz olur eğer bunu söylüyorsam bildiğim bir şey var yalnız öyle rastgele de söylemiyorum yani konuşmayı oradan e, tatmin etmek mümkün değildir diliyle konuşması gerekir Allah eğer o konuşma ihtiyacını insana vermişse bunu kullan demişti. nasıl ki yemek ihtiyacını gideriyorsak aynı şekilde konuşma ihtiyacını da gidermemiz gerekir. Allah'ın buradaki muradı nedir? Karşılaştığımız insanlarla anlaşalım diye birbirimize hakkı sabri tavsiye edelim diye birbirimizi Allah'a davet edelim diye birbirimize Allah'ın kelamını anlatalım diye zahiri olarak da konuşmamız gerekeni dünya işleri için konuşalım diye ama iş bu kadar değildir yalnız bir de Allah'ın bizden, kurundan istediği bir şey var ki Kendisiyle konuşalım diye. Kendisiyle konuşalım diye. Bir kul Allah ile konuşmayınca onun içinde biriktirir. Bunun bu iki binden yarısından fazlası Allah'a ait olmalıdır. Yani insanlarla en az konuştuğun kadarıyla bir de Allah ile konuşman gerekir. Allah buna dua diyor. Eğer duanız olmasaydı Allah size neden kıymet versin? Ne kıymetiniz, ne değeriniz olurdu? Eğer duanız olmasaydı Allah sizi ne yapsın? Ayetin tam tercümesi böyledir. Kelime karşılığı budur. Duanız olmasaydı Allah size ne yapsın? Yani ne şey yapıyorsunuz ama? Eğer 2000 kelime ihtiyacımız varsa bu en az olandır yani bu mecburiidir. Bir vücut nasıl ki mecburi bir gıda alması gerekiyorsa ayakta durabilmesi için bu 2000 kelime mecburi olandır. En az yarısı 1000 kelime demektir. Allah ile konuşması lazım. Allah'a dua etmesi lazım. Evet, kadın da onu kullanırken, onu çocuğunun eğitiminde kullanması gerekir. Bir kul olarak yetiştirmeye çalışırken onu kullanması gerekir yani. Bakacağız kendimize, acaba konuştuğumuz kadarıyla, insanlarla konuştuğumuz kadarıyla, eşimizle, çocuğumuzla, yakınlarımızla, muhatap olduklarımızla konuştuğumuz kadarıyla en az bir o kadar da Allah ile konuşuyor muyuz, konuşmuyor muyuz? Yani dilimizi Allah yolunda kullanıyor muyuz, kullanmıyor muyuz? Bu sadece dilimiz için geçerli olan değildir. Bu gözümüz için de geçerlidir. Kulağımız için de geçerlidir. Elimiz, ayağımız, gönlümüz için de geçerlidir. Eğer ayet-i kerimede Allah de ki, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyorsa Allah de ki deyince bunu böyle yap demektir yap ve bunu ortaya koy yani bu senin üzerinde görünsün dilinle bunu söyle, halinle bunu söyle, tavrın bunu söylesin namaz ibadet demektir, dua demektir Allah yolunda çaba gayret sarfetmek demektir Allah'ın huzurundaymış gibi hayatı yaşamak demektir Hepsini birden kapsıyor Namaz baştan sona duadır zaten Fatiha da duadır aynı şekilde Bütün ibadetler duadır Onun karşılığında Allah'tan bir şey istiyorsun Her neyi yaparsan yap Onun karşılığında Allah'tan bir şey istiyorsun Ve bu duadır Dil, aynı zamanda gönlün tercibe Gönlümüzdekini söylemiş oluruz, söyler yani dil. Eğer gönlümüzde Allah'ın sevgisi varsa, kulluk varsa, Allah gönlümüze tecelli etmişse, iman varsa, bu durumda dil konuşurken Allah'ı konuşur. Allah'ı konuşur yetmez bir de Allah ile konuşması gerekir. Yani konuşmamızın en az yarısından bir fazla olması gerekir. Bir fazla olması gerekir ki dilimiz mümin bir dil olsun, müminin dili olsun. Ahirete iman etmiş bir dil olsun, Allah'a iman etmiş bir dil olsun. Bu da gönülden kaynaklanıyor tabii ki. Namaz kılarken Allah ile konuşuyoruz. Tabi namazımız eğer taklidi değilse, eğer sadece hareketlerden, sureleri, tesbihleri ezberden yapmıyorsak, ne söylediğimizi biliyorsak, eğer söylediğimiz Allah ise Allah ile konuşuyoruz demektir. Değilse yine Allah ile konuşmuyoruz. kalbin mutmain olabilmesi için kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Zikir sadece Allah Allah demek değildir. Allah Allah derken de aynı şekilde Allah ile evet, gönül itibariyle konuşuyoruz. Gönlümüzün diliyle konuşuyoruz yani. Hem Allah diyoruz hem bir dua halindeyiz. Bu hem erkekler hem Kadın kardeşlerimiz için geçerlidir. Öyle kelimeleri içinde biriktirip eve gelen eşimize, patlayacağımıza, onun üzerine o kelimeleri dökeceğimize ne yapmamız gerekir? Allah ile konuşmamız gerekir. Allah ile sohbet etmemiz gerekir. Eğer dışarıda biri Allah ile konuşan birini görürse, kesinlikle ona deli der. Allah ile konuşurken rahat olmalı. Yüksek sesle konuşabilmelidir. Yani gerektiğinde, Ya Rabbi sen bilirsin. Ya Rabbi sen afet, Sen mağfiret et Ya Rabbi. Ya Rabbi sen muhafaza et. Ya Rabbi sen yardım et. Rahatlıkla bunu söyleyebilmeliyiz. Bu duamızı karşımızdaki almalıdır. Yani bu bir mümin tavrıdır. Mümince bir tavır. Demek ki bize düşen Allah ile konuşmakmış yoksa o gönülde birikir, hastalığa sebep olur. Hastalığa. Bütün psikolojik hastalıklar, hepsi nefsani hastalıklardır. Hepsi kulun yanlış yaptığından dolayıdır. Yani Allah onu dengeye koymuş, dengede yaratmış. Ama o dengeyi bozuyor. Söyledim, Allah'ın verdiği bütün fıtrataki özellikler böyledir mesela kızma halini de Allah vermiş gerektiğinde kızması da gerekir, kızmazsa olmaz eğer ondan kızmayı alırsanız o kamil bir insan olmaz kızması da gerekir, gerektiğinde eğer nefsi gönül aleminde o sultan olmak koltuğuna oturmuşsa Nefsi hesabına kızar, nefsiyle kızar, nefsi için kızar. Ama günöl koltuğuna eğer ruh oturmuşsa Allah için kızar. Gerektiğinde Allah için kızmalıdır. Kızmazsa kamil insan olmaz. Nasıl ki Allah sevmeyi vermişse nefret etmeyi yani kerih görmeyi de Allah vermiştir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, Allah size imanı sevdirdi, küfrü, pasıklığı, facirliği de çirkin gösterdi, kerih gösterdi. Yani senin fıtratında bu var. Evet, mümin olmayı sevmek, imanı sevmek, sevmeyi sevmek, fıtraktır. Buna beraber küfrü, şirki, nifakı, evet, facirliği, çirkinliği, Çirkin görmekte, nefret etmekte, tiksilmekte fıtrattır. Fıtratın gereğidir yani. İnsan bu fıtratı bozarsa ne olur? Tersine çevrilir. İmani sevmez, mümini sevmez, Allah için sevmez. Nefsi hesabına sever. Nefsi hesabına sev sevince çirkinliği de sever, ters dönmüş çünkü. Çirkinliği de sever, kötülüğü de sever, dedikoduyu da de sever, iftirayı da sever, nankörlüğü de sever, münafıklığı de sever hatta bunu akıllılık olarak kendi kendine fetva verip kendi nefsine, kendi gönlüne bunu yalan söyleyip yutturmaya çalışır. Ters dönmüş, fıtratını bozmuş. Her doğan çocuk İslam fıtratı üzere doğar buyurdu çünkü. bütün doğan insanlar, bebekler İslam fıtratı üzere doğmuştur. Allah İslam'ı onun fıtratına koymuştur. İman'ı seviyor. Mümin'i seviyor. İman etmeyi seviyor, sevmeyi seviyor. Allah'ı seviyor. Tam tersinden de ne yapıyor? Tiksiniyor, kerih görüyor, nefret ediyor yani. Nefret ettiği şeye bulaşmaz. Sevgiye de koşar. Ama fıtrat bozulunca tersi olur. Bakıyorsun, günaha koşuyor. Yanlışa koşuyor. Nerede bir dedikodu, iftira var oraya koşuyor. Onun peşinden koşuyor. Onu yemek istiyor, yemeye çalışıyor. Evet, bozulmuş fıtrat. Allah'ın terfemiz yarattığı, İslam üzere yarattığı o fıtratı bozduk. Bozuldu. Bunun konuşmakla ne ilgisi var, insan diliyle iman etmeden, iman etmiş olmaz, dilinden bir kelime çıkarsa kafir olur. Diliyle delikodu yapar, iftira atar, münafıklık yapar, nifak çıkarır, bozgunculuk yapar, cehenneme gider, ortalığı cehenneme çevirebilir. Onun için dil deyip geçmiyoruz. Dil, gönlün tercümanıdır. Gönülde ne varsa dil onu söyler. Yani küpün içinde ne varsa, küp onu sızdırır. Bal varsa bal, zehir varsa zehir sızdırır. İnsanın gönlünde de ne varsa, dili onu söyler. Eğer küfür varsa, nifak varsa, şirk varsa, günah varsa, onu söyler, onu konuşur. Onu konuşmayı sever ve onu konuşur. Ama eğer iman varsa Allah oraya güzelliğiyle tecelli etmişse Kur'an varsa Allah'ın zikri varsa o da onu söyler, o da Allah der. Ne varsa gönlünde onu söyler. Sadece onu söylemiyor. Hep sessizce kendi kendisiyle insan konuşur. Belki insan kendisiyle hep konuşur. Bir iş yaparken yapmadan önce kendi kendisiyle konuşur. Şunu şöyle yapayım, şöyle yapsam şöyle olur, bunu böyle yapmazsam böyle olur. Şuraya yardım etse şöyle olur, yardım etmezse bu böyle olur. Hep kendisiyle konuşur. Biriyle görüşmeden önce, görüşmek istediğinde kendi kendine önce onunla ne konuşacağını konuşur. Kendi kendisiyle önce konuşuyor. Yani insan durmadan konuşuyor. Bir sesli olarak konuşması gerekenleri var, bir de sessiz olarak konuşması gerekenler var. Nasıl ki sesli olarak en az bin kelime Allah ile konuşması gerekiyorsa, sessiz olarak da durmadan konuşuyor. Bu durumda sessiz olarak kendi kendisiyle, Konuştuğu kelimelerin yarısından en az bir fazlasını Allah ile konuşması lazım. Bunun adına zikir denir, tesbih denir, hamd denir, dua denir. Allah kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur dedi. Bu zikir sadece dil ile yapılan zikirde evdi, gönül ile yapılan zikirdi. Yani gönül itibariyle Allah'ı zikredişi, dua edişi, Allah ile konuşması, halini Allah'a arz etmesi, istiğfar etmesi. İnsanı tanımaya çalışıyoruz. İnsanı anlamaya çalışıyoruz. Daha doğrusu her birimiz kendimizi anlamaya çalışıyoruz. Anlamamız gerekir. Anlamamız gerekir ki ne yapacağımızı, ne yapmamız gerektiğini bilelim. Allah'ın bizi koyduğu yerde duralım yani, fakatmımızı bozmayalım. oraya bir şey ilave edip bir şey çıkarmayalım. Allah ona nasıl bir bir alet yapıldığında, onun ayrıca böyle kitapçığı vardır, kullanma kılavuzu, insanı kullanma kılavuzu vardır, kendi kendini, bedenini, gönlünü, nefsini, halini kullanma kılavuzu vardır. Bu Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kullanma kulağımız Ona göre izah etmeye çalışıyoruz. Kendimizi, gönül alemimizi, dilimizi, evet, gözümüzü, kulağımızı, elimizi nasıl kullanmamız gerekir? Aynı şey gözümüz için geçerlidir. Resulullah Efendimiz buyuruyor diye aleyhissalatu vesselam, Rabbim bana hikmetle bakmayı emretti. Bu Allah'ın emri. Hikmetle bakmayı. Yani bir normal, sıradan olarak bakışımız vardır, görmemiz vardır. Bir de hikmetle bakışımız vardır. Hikmetle bakış demek, Allah ile bakış demektir. Allah'a göre bakış demektir. Allah'ın muradını anlamak için bakış demektir. Herhangi bir şeye, özellikle olaylara, meselelere, kendisinin muhatap olduğu, maruz kaldığı, meselelere, olaylara, imtihanlara bakış, hikmetle bakış. Bu hem gözün bakışıdır, hem gönlün bakışıdır. Göz bakarken gönül onu anlamaya çalışır. Dil içinde aynı şey geçerlidir. Gönüldeki dil ile zikredilir. Dilin zikrettiği gönlündekidir. Aynı şekilde kulağın da Allah'ın kelamını dinlemeye ihtiyacı vardır. İster kendisi okusun, dinlesin, ister bir başkasından dinlesin. Ya bu Allah'ın kelamı olmalıdır, ya zikir olmalıdır, ya tesbih olmalıdır, ya hamd olmalıdır. Onun için burada 24 saat neredeyse evet Kur'an-ı Kerim çalıyor. kulağımız Allah'ın kelamını dinlesin, diğer kelamların dışında, gönlümüz de aynı şekilde, onun da mutmain olsun diye. Söyledim, yoksa fıtrat bozulur. Fıtrat bozulunca ortada insan kalmıyor, süret itibariyle insan ama gönül itibariyle o ona insan denmiyor Başka bir varlık. Allah'ın muradının üzerinde gerçekleşmediği bir varlık, avdolmayan bir varlık bambaşka bir şey. İnsan desen insan değil, başka bir şey desen başka bir şey değil. Onun için rivayete göre Hz. Süleyman bütün hayvanlara görev verirken hepsini çalıştırıyor, görev veriyor. Bir sıra deve kuşuna gelince soruyor ona, sen nesin? Diyor ki ben deve kuşuyum, yani diyorsan kuş misin, deve misin, diyor ben kuşum, o zaman diyorsun, uç, ben de uçamıyorum, o zaman diyorsun, devesin, bir yük taşıyayım. Yok diyor, diyor ben yük taşıyamam, ben kuşum, yani bakınca karar veremiyorsun, deve midir yoksa kuş midir, ne kuştur ne devedir, ne uçuyor ne yük taşıyor. Eğer biri Allah'a abdolmayı kabul edemediyse, ben diyor Allah'ın kuluyum. Abdolmayı kabul ediyorum ama iş amele geldi mi, fiile geldi mi ben yokum diyor. Yapamam. Yani namaz kıl diyorsun, kılamam diyor. Gücüm yetmiyor. Elimden gelmiyor. Oruç tut, gücüm yetmez. Yapamam. Allah için bir şey yap, yapamıyorum. Ama ben müminim. Yani ne mümin olmaktan vazgeçiyor ne de imanının gereğini yerine getirebiliyor. Böyle bir hilkat garibisi ortaya çıkıyor. Niye böyle olmuş? Söyledim. Fıtrat bozulmuş. Fıtratını bozmuş. Allah'ın o Kullanma kılavuzuna uymadığı için bozulmuş. Ya da bozmuşlar demek belki daha doğru olur. Çünkü onu elindeki bir şey değil. Dünyaya gelir gelmez bozmaya başlamışlar. Ama bu erdiği, aklı erdiği andan itibaren ne yapması gerekir? Kendini toparlaması gerekir. Ben kimim? Dünyaya neye gelmişim? Allah beni neye göndermiş? Beni neden yaratmış? Benden ne istiyor? Nasıl olmamı istiyor? Ne yaparsam kazanırım, ne yaparsam kaybederim. Kendini hesaba çekip, ya iman eder, Allah'ın emrettiği yola girer ya da yolunu tercih eder. İnsan olmayı tercih etmez, kendini diğer hayvanlarla bir görür, yer, içer, yatar, sonra ölür ama diğer hayvanlar gibi de huzura gider. Belki anlamadığımız hesapla ilgili başka bir şey daha var, hayvanların da hesabı var. Bir hayvan yanlış yapmışsa, zulmetmişse, kıyamet günü o da hesap görüyor. Her şeyin bir zahiri tarafı vardır, bir de baki olan tarafı vardır. Zahiri tarafı beden tarafıdır, manevi tarafı ruh tarafıdır. Allah'ın tecelli tarafıdır, o ölmez. O da huzura gelecek, onlar da hesaplaşacak. Yani bir insan bir hayvana zulmetmişse, o hayvan orada bizatihi hesapta alır. Hesabını görür, hakkını ister, alır. Birbirleriyle olan münasebetleri de böyledir. Bütün hayvanlar için bu böyledir. Bakı yüzü var derken, bu taş içinde geçerlidir, toprak içinde geçerlidir, ağaç içinde geçerlidir. Bu bütün varlık için geçerlidir. Her şey diri ve her şeyin Rabbini hamd ile tesbih ediyor çünkü. Onun baki olan tarafıdır bu. Yani Allah'ın isminin tecellisinden ibaret olan manevi tarafıdır. O tecelli bir yere gitmez. Ölmez yani o. Baki taraftır o. Bütün varlığı. İnsan ya insan olmayı tercih eder. Allah'ın emrettiği gibi, istediği gibi insan olma yolunda şabasını, gayretini sarf eder. Hazreti insan olur. Ya da ters tarafa gider. Kabul etmez. Hayvan gibi. Hatta hayvandan daha aşağıya olur. Ama ortadaki varlık çok yani ilginçtir. Söyledim. Ne mümin olabiliyor, Müslüman olabiliyor, ne de müminlikten, Müslümanlıktan vazgeçebiliyor. Buna ne dendiğini hepimiz iyi biliyoruz. Ne dünyadan vazgeçebiliyor ne de ahiretten. İkisini de istiyor. İsterken dünya hep öndedir yalnız. Zahiri şeyler öndedir. Ama ahiretten de vazgeçmiyor. Böyleleri iman etmemiştir. Allah onlara mümin demiyor. Onlar Dünyayı, dünya hayatını ahirete tercih etmişlerdir diyor. Onlar böyle kenarından, köşesinden Allah'a kulluk yaparlar. Onlara bir nimet verildiğinde Allah'a şükrederler. Rabbim bana ikram etti derler. Bir musibet geldiğinde hemen yüz çevirirler, dönerler. Başka bir ayet-i kerimede Rabbim bana ihanet etti der. Beni unuttu der. Bana ihanet etti der. Yani ben bunu hak etmemiştim. Duayı anlatıyorduk. İnsanın fıtrat itibariyle Allah ile konuşmasına ihtiyacı vardır. En az günde bin kelime. Bu bin kelime en az olandır. Bu diliyle konuşması gereken kelimelerdir. Beş vakit namaz kılan eğer onu Allah'ın huzurunda, Allah'a söylüyor, Allah ile konuşuyorsa, beni bulmasa da birkaç yüz kelime olmuş olur. Gerisi, gerisi ayaktayken, otururken, yan üzere yatarken, Allah beni zikret dediyse, benimle konuşmaya devam et dedi, bu yetmez dedi. Yani bu seni kurtarmaz, bu seni doyurmaz. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur dedi. Evet, Allah ile beraber olmak, Allah ile konuşmak, gönül itibariyle de, evet, bu da tefekkürdür, hikmetle bakıştır. Söyledim, her anda kendimizle konuşmaya devam ediyoruz, onun dışında kendimizle konuşurken bir şeyler konuşuyoruz yani. En az onun, o günün yarısından fazlasını, bir fazlasını Allah ile, gönül itibariyle konuşmamız gerekir. Bunu yapabilecek tek bir şey vardır, bize yaptırabilecek tek bir şey vardır, o da iman. İmanın dışında hiçbir şey insana bunu yaptırmaz, yaptıramaz. Yani böyle kendimizi zorlayıp ben konuşayım dersen, bu mümkün değil, unutursun çünkü. Ama seven sevdiğiyle beraber olmak ister, seven sevdiğiyle konuşmak ister, sevdiğinin kendisiyle konuşmasını ister. Böyle olunca imam ona bunu yaptırır. Hem Allah ile diliyle konuşur, duada bulunur, tesbihde bulunur, hamde bulunur, tekbirde bulunur. Hem gönlüyle konuşur, hem Rabbini dinler. Ayetleri dinlemese bile gene dinler. Nasıl? Her şeyi, her sözü bir ayet gibi dinleyebilir Allah'tan bana Rabbim muamele ediyor bunun üzerinden bana evet, Allah buna böyle söyletti bunun üzerinden bana bir şey söylüyor başlar onu tefekkür etmeye acaba Rabbim bana ne demek istedi diyelim ki yolda yürüdü bir ona küfretti durup düşünür düşünmelidir yani acaba nerede yanlış yaptım Acaba bir hata mı işledim? Acaba birinin gönlünü mi kırdım? Neden? O bana küfretti. Allah müsaade etmeseydi böyle olmazdı. Mutlaka bir sorun var. Yani önce kendini hesaba çeker. Onu tefekkür eder. Allah'ın muamelesini ayet olarak tefekkür eder. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Ayağınız taşa değse hikmetini düşünün. İşi üretiyor. Yani ayağım taşa değdi deme. Bunun bir sebebi var, bir hikmeti var. Allah'ın bir muradi var dedi yani. Sana bir şey öğretmek istiyor. Evet. Onun için sohbetimizi Allah ile yapmamız lazım. Allah ile sohbet etmeyi, Allah'a dua etmeyi. Tövbe etmeyi, istiğfar etmeyi kendimize hal edinmemiz lazım. Halımızın öyle olması lazım. Eğer halımız öyle olursa ne olur? Hal eğer devam ederse o bizde makam olur. Makam, halın devamlılığı halinde kazanacağımız şeydir. Makam. Böyle bir kul dua makamındadır zikir makamındadır, tesbih makamındadır, tefekkür makamındadır. Böyle bir kul Allah'ın huzurundadır. Her anda Allah'ın huzurunda olmuş olur. Yani makamik kazanmak bizim çabamızla, gayretimizle mümkündür. O halın devam etmesiyle mümkündür. Yoksa bir gün yaptım bu kadar yeterli değil. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu. İbadetin az da olsa devamlı olanı makbuldur. İbadetiniz az olsun ama devamlı olsun. Eğer çok yapıp sonra onu bırakacaksanız öyle yapmayın. Az yapın, azar azar yapın ama devamlı yapın. Niye? Devamlı yapılan o ibadet bulunduğumuz hal bizde makam olacak. Makam olması gerekir. Yani onun bizi bir yere taşıması, bir makama taşıması gerekir. Makam demek öyle zahiri olarak bir koltuk olarak anlamıyoruz. İnsanın adım adım kemale ermesi demektir. Kamil insan, hazreti insan olmak demektir. Yoksa bana makam gerekmez deyip cahilce bir kelime kullanmak doğru değildir. Hazreti insan olmaya gelmişiz. Kamil insan olmaya gelmişiz. Rabbimiz bizi abd olarak, Hazreti insan olarak görmek istiyor. Yoksa işte bize bu kadar yeter, makam onların olsun. Cahilce bir kelime, bilmeden konuşuyor demektir bu. Eğer daha makam nasıl anlaştırmışsa, makamı doğru anlamak gerekiyor. Onun için dua makamı dedim. Manevi olarak gönül alemimizde hangi halimiz ağır basıyorsa o makamdayız. Ya dua makamındayız, ya zikir, tesbih makamındayız, ya tövbe, istiğfar makamındayız. Hepsi de Allah ile beraber olma makamidir. Mesela Allah ile beraber olma halidir. Eğer biri Allah ile beraber olma halinde, makamındaysa her makamda rahatlıkla durabilir. Yani istiğfar eden biri hamd makamında rahatlıkla durabilir. Elhamdülillah der, bir anda ham makamındadır. Yani Allah'ın huzurunda durabildiği için, durduğu için huzurullah'ta durduğu için huzurullah onun makamı olduğu için her makamda durabilir. Tevbe makamında, istiğfar makamında, niyaz makamında, dua makamında hamd makamında, tesbih makamında şükür makamında, sabır makamında hangi makam dersen de o makamdan duruyor ve bunların hepsi de velinin makamlarıdır velinin durduğu makamlardır yoksa veli havada uçan değildir Allah'ın huzurunda durandır kul olarak kulluk abdiyet makamında Allah ile olan, kulluğunu e, tadan, Allah'ın huzurunda kulluğunu e, tadan'dır, veli velayet makamı yoksa biraz ibadet yapayım e, iş bitsin. yanlış böyle bir şey yok yani eğer kulsak son nefese kadar önce kulluğu kabul etmemiz gerekir eğer gönül itibariyle hangi halde olursak olalım, herkes kendi gönül haline göre bu aşk makamı da olabilir, Allah'ın cemalini isteme makamı da olabilir, orada durması gerekir. Ne buyurdu? Sabır ve salatla Allah'tan isteyin, buradaki salat dua manasınadır. Sabır ve dua ile Allah'tan isteyin, dua ile Allah'tan iste ama sabırlı ol yalnız, iste verecek. Vadi böyledir. Sabır ve dua. Allah sabır ve dua ile Allah'tan isteyin dediyse, bu durumda onu verecek demektir. O zaman kul da sabırlı olmalıdır, metanetli olmalıdır, metin olmalıdır. Yani Allah'ın metin ismi ona tecelli etmelidir, güçlü ve sağlam olmalıdır. Yani sabır üzere sabretmelidir. İstediğini Allah'tan alır. Yoksa biraz sabretti, Allah vermedi deyip bırakırsa ne olur? Alamaz. Allah'a güvenmeli bir kere. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kullarım sana, beni sorarlar, ben yakınım. Bana dua edince, duasına icabet ederim. Benden isteyince veririm. Ama verme şartını başka bir ayette söyledi. Evet, sabır, yani duasının arkasına sabri koymalıdır, destek olmalıdır. Sabri onu o makamda, o isteme makamında, dua makamında durdurmalıdır. Yoksa kaçar, yoksa düşer. Evet. Eğer Allah'ın rızasını istiyor, dostluğunu istiyor, cemalini istiyor, yakınlığını istiyorsa, bizi huzura alsın, Allah'a vasıl olalım istiyorsak, yapmamız gereken şey nedir? İstemek. İsteğimizin gereğini yerine getirmek ve sabırlı olmak ve Allah'a güvenmek, mümin olmak, güvenmek, mümin olmanın şartıdır. Onlar bütünüyle Allah'a güvenirler dedi. Niye iman etmiş? Emindir. Hiç Allah yanlış yapar mı? Ya da senin Allah'tan istediğin şey onu vermek Allah'a ağır mı gelir? Allah seni bunun için yaratmış. Hazreti insan olasın diye yaratmış. Seni kendisi için yaratmış. Sana cemalini müşahede ettirmek için yaratmış. Daha doğrusu zatıyla, sıfatıyla sana tecelli etmek için seni yaratmış. Sen de zuhura gelmek için seni yaratmış. Bak, müşahede etmek başkaydı. Allah'ın zuhur etmesi başka bir şeydi. Allah zuhur etmiştir. Allah insanda zuhur etmiştir. Pir Hazretleri ne buyuruyordu? insanda zuhur ettiğim gibi hiçbir şeyde zuhur etmedim. Ama biz onu perdelemişiz. Biz kendimizi bilmiyor ve tanımıyoruz. Anlamıyoruz, anlamamışız. Bir kendimizi anlasak, kendimizi tanısak, o manevi perdeleri üzerinden kaldırsak kendimizle tanışacağız Allah'ın zatıyla sıfatıyla tecelli ettiğini hem göreceğiz hem tadacağız hem de açığa çıkan zuhur eden Allah'ın nuri olduğu için Allah'ın nefretti yürü olduğu için Allah ile muhatap olacak eğer Allah ile konuşacaksak Allah'tan neyi istersek alacağımız odur Allah ile konuştuk, bir sorunumuz var, ya Rabbi şu sorununu hallet dedik. Bir sefer söyledin, iki sefer söyledin, üç sefer söyledin yeter. Üç sefer yeterlidir. Zahiri bir şeyi Allah'tan üç sefer istemen yeterlidir. Daha fazla onunla meşgul olmak doğru değildir. Sonra istememiz gereken nedir? Kendimizi isteyeceğiz. İnsanın kendisi için, kendisinden daha kıymetli, daha değerli neyi vardır? Kendisi olmazsa, bütün dünya onun olsa ne işe yarar? Yani biri kendisi esir olsa, elini ayağını bağlasalar, şu şehir eti senin olsun deseler, ne yapacak? Ağzını da bağlasalar, konuşturmasalar, yedirmeseler, içirmeseler, bir yerine bağlasalar. Ne işe yarar o? Hiçbir şey. Hiçbir şey ona ait değil aslında. Niye? Kendisi esir. Önce bizim esaretten kurtulmamız gerekir. Hürriyetimize kavuşmamız gerekir. Allah'tan kendimizi istiyoruz. Kendi kendimize hükmetmeyi istiyoruz. Ruhumuzun bizde hükmetmesini istiyoruz. Ruhumuz bizde hükmedince, hüküm Allah'ın olmuş olur. Her konuda, her anda hüküm Allah'ın olmuş olur. Allah ayet-i kerimede, Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendisidir dedi. Kafir, hakikati inkar eden demektir. Eğer bir insan kendi kendisine Allah'ın hükmüyle hükmedemiyorsa, ne olur? Dışarıda bağırıp çağırıp bunu söylemek kolay. Hadi hükmet bakalım kendine. Nasıl hikmet ediyorsun? Hükmetmediğin her anda küfre düşmüş oluyorsun. Dilini tutmaya çalışıyorsun, tutamıyorsun, konuşuyorsun. Gözünü tutmaya çalışıyorsun, tutamıyorsun, bakıyorsun. Elini tutmaya çalışıyorsun, tutamıyorsun, kullanıyorsun. Gönlünü tutmaya çalışıyorsun, tutamıyorsun, bir sürü vesvese, bir sürü vehim, bir sürü zam. Allah kendini kontrol edemiyorsun, Allah'ın hükmüyle kendine hükmedemiyorsun, hiç senin bundan daha büyük bir sorunun olabilir mi? Olmaz. Sen kendini kaybetmişsin, sen kendini düşmana teslim etmişsin, nefsel şeytana teslim etmişsin, esirsin ona. Önce bir hürriyete kavuşmak gerekir. Hürriyetimizi kazanmamız gerekir. Bunun için ne lazım? Bunun için savaşman lazım. Onun için Resulullah Efendimiz ki, pehlivan rakibini yenen değil, nefsini yenendir. Kahraman budur, nefsini yenen. Resulullah Efendimiz büyük cihad dedi, büyük savaş, büyük cihad. Her anda yapılması gereken mücadele dedi. Ama bu mücadeleyi yapmak yerine bazı şeytana uymuş olanlar cihadi dışarıda zannediyor. Daha önce anlatmıştım, Erzurumlu arkadaşlar Ramazan ayında oruç tutmayanları dögüyorlarmış dışarıda, yakalamışlar, hakimin karşısına çıkarmışlar. Hakim sormuş, niye böyle millete saldırıp dövdünüz, oruç tutmuyorlardı onun için demişler. Hakim sormuş, siz oruç tutuyor musun? Yok, demiş. Biz tüt müyik, tüttürük. Ele anlamış. Cihadi böyle anlamış. Tüt müyik, Bu şeytanın heydesidir. Kendisi yapamıyor, başkasına yaptıracak. Buna cihat diyor. Sen önce bir kendine yap bakayım. Önce bir nefsini Allah'a kul yap. Önce nefsine bir itaat ettir. Önce bir nefsine hükmet bakalım. Eline, diline, kulağına, eline, ayağına, gönlüne bir hükmet bakalım. Allah seni davet ediyor. Niye davetine icabet edemiyorsun? Hikmet edemediğin için. Allah ayetlerde bunu en ince ayrıntısına kadar nasıl olması gerektiğini beyan etmiştir. Onun için iman, amel, ihlas, ihsan... Bir araya geldiğinde insan bunu becerir. Bunlardan biri eksik olursa beceremez. Bunun içinde ilim olması gerekir, hikmet olması gerekir. Yani dinlemesi lazım, anlaması lazım, düşünüp tefekkür edip Allah'ın hikmetini, muradını anlaması lazım ki bir şeyler olsun. Yoksa böyle düz bir mantıkla Aklı kullanmadan hiç kimse bir şey ne anlar ne de bir şey yapabilir. Doğru yapar, doğrusunu yanlış zanneder. Nefsine uyar, Allah'ın vahyini bile nefsine kendine uydurmaya çalışır. Nefsi ilahsız yapıyor, ilahsızlık iddiasında bulunuyor, kendisinin haberi yok. Allah'ın ayetini okuyorsun. Evet diyor Allah öyle söyledi ama diyor bak kabullenem Allah'ı kabul etmiyor. Allah'ın sözünü, kelamını kabul etmeyin. Allah'ı kabul etmemiştir. Ama diyor işte şimdi bu zordur. Bu zamanda bunu yapmak zordur. Şimdi böyle gerekir. İşine gelmedi. Gelmedi mi Allah'ı bile kabul etmiyor. O da ona boyun büküyor. Nefsine boyun bükmüş, nefsine kul olmuş. Allah'a kulluk yapamıyor bak. Allah'ın kulü değil o. Evet. Zahiri konularda beden itibariyle bir yanlış yaptığında, haram işlediğinde ona günah denir. Günah. Ama gönül itibariyle yapıldığında ona da şirk denir. İkisi birbirinden çok ayrı, çok farklıdır. Günah itibariyle Allah kulunun acziyetini biliyor. Hatta öyle ki Allah haram kıldığı şeylerde kan, leş, domuz eti mecbur kalınca kendinizi fazla zorlamadan yiyebilirsiniz dedi. Bu zahiri olarak bu böyleydi. Ama manevi konuda gönül itibariyle Allah şirki affetmez dedi. Yani ben kendime hakim olamadım, böyle düşündüm. Şeytan bana böyle retüse verdi, Allah bunu affetmiyor. Ben şeytana uydum. İşte kendime hakim olamadım, onun için böyle kızdım. Bir mümine böyle kızdım. Güzel yapan birine karşı böyle nankörlük yaptım, kendime hakim olamadım. Allah bunu affetmiyor. Gönül itibariyle yapılan yanlışı affetmez. Niye? Niye? Çünkü orada nefis hakim olmuş, nefis orada ilahlık iddia etmiş. Kendini Rabbine şirk koşmuş orada. Gücüm yetmedi diyemez. Ne yapmak gerekiyor? Bakıyoruz ki öyledir, gücüm yetmiyor diyor ve gerçekten gücü yetmiyor. Nefis terbiye olmamış, teskiye olmamış, temizlenmemiş. Nefis müşrik olmuş, kafir olmuş, Yahudi olmuş, Hristiyan olmuş kabulenemiyor. Rabbini kabul etmiyor. Rabbinin vahyini kabul etmiyor. Ne lazım buna? Tek kelimeyle ona bir müslidi kamil lazım. Onu temizleyecek, tezkiye edecek biri lazım. Yani insaf etmek gerekir. Benim ihtiyacım yok demekle kimse temizlenmiş olmuyor. Allah kimseyi temizlemez. öyle kuri kuriye ben kabul ediyorum demek de yetmez. Ne yapmak gerekiyor? Uymak gerekiyor. Yani tabi olmak gerekiyor. Onunla beraber Allah'ın vahyine uymak gerekiyor. Peygamberin yoluna girip peygambere tabi olmak gerekiyor. Ona uyduğumuzda evet, onun işi, onun vazifesi zaten nefsi tezkiye etmektir, temizlemektir. Allah'ın huzuruna layık hale getirmektir. Onu Allah'ın huzurunda durdurmaktır. Allah ile beraber etmektir. Onu Allah'a sevdirmektir. Nasıl sevdirir? Temizleyince sevdirir. Ona Allah dedirtmektir. Ona La İlahe illallah dedirtmektir. Söyleyince Allah da onu sever. Arkadaşlar zor günlermişler. Hafa'nın ne olduğunu bize biraz açıklar mısınız? Hafa. Manevi olarak kalbin mertebeleri var. Kalbin mertebeleri. Manevi olarak kul Allah'a döndüğünde, bir müşrike tamale tabi olup Allah'a döndüğünde onun manevi yolculuğu başlar. Hem nefis itibariyle yolculuk yapmaya başlar, hem kalp itibariyle, gönül itibariyle yolculuk yapmaya başlar. Nefis itibariyle olanı zaten biliyoruz, nefis yavaş yavaş temizleniyor, yavaş yavaş iman etmeye başlıyor. Emareden evet, levameye, mülhimeye, mutmainne, raziye, merziye, kamile diye safası vardır. Bu nefis aynı nefistir. Ama temizleniyor. Temizlendikçe, Allah'a yaklaştıkça, ruhun nuruyla nurlandıkça, Allah'ın zikriyle mutmain olunca mutmainne makamidir. Allah'tan razı olduğumun raziye makamidir. Allah'tan razı olunca Allah da ondan razı oluyor merziye makami bu artık kamil insan hazreti insan demektir aynı şekilde nasıl ki nefis itibariyle böyle bir yolculuk yapıyorsa kalp itibariyle gönül itibariyle de böyle bir yolculuk yapıyor bunların da birinci mertebesine kal makami denir ikincisine ruh makami denir yani kalpten ruha doğru bir adım atınca artık ruhun nuru orada görünmeye başlar aynı şekilde nefsin de karşılığıdır bu bu da yedi mertebe bir sonraki üçüncüsüne sır makamı denir artık onun günün alemine sırlar açılmaya başlar artık Allah'tan sırlar almaya başlar Algi ilhamlar sır mahiyetindedir. Hatta birçoğunu dile getiremez, Getirmemelidir zaten. Şöyle biraz daha ilerler, burada sırın sırrı denir. Bu dördüncüsüdür. O ondan daha gizlidir. Hiç hayaline aklına gelmeyen şeyler. Sırın sırrı, sırdan yani gizliden daha gizli manasına. Allah'a yaklaştıkça haliyle değişiyor. Bir adım daha attığında ona hafa deniyor. Bu beşinci makamiydi. Kalbin beşinci makamiydi. Hafa, hafi gizli demektir. Sırrın sırrından daha gizli. Manevi olarak bunların her birinin de renkleri vardır. Yani e, o kalp mertebesindeki nurun renkleri vardır aynı zamanda. Arkadaş Hafa'yı sormuş. Ben Hafa'yı değil, Ahfa'yı anlatayım. Bundan bir sonraki makam, yani altıncısı Ahfa'dır. Bu Allah'ın tecelli ettiği makamdır. Gönül makamı. Biri buraya geldiğinde Hafa aynı zamanda kulun arşıdır ar. Diğer mertebeler her biri göğün bir katı gibi görünüyor. Akfa mertebesi, Afa makamı kulun gönül arşidir. Allah'ın tecelli ettiği makamidir. Ve buraya geldiğinde gerçekten Allah tecelli ediyor yalnız. Tecelli edince onun gönlüne, gönül arşına tecelli etmiştir. Gönül arşına tecelli ettiğinde müşahadesi olur. Rabbinin cemalini müşahede eder, müşahede etmiş olur hafada değil, akfada. Bir sonraki ona nefsi kul denir. Arşın üzerinde çıkıyor. ile muhatap oluyor. Yani miraç. Bu miracı her namazda olabilir mesela. Her namazda kendi günün aleminde burunduğu yere kadar gelebiliyor. Yani gönlüyle Allah'a döndüğünde ben Rabbimin huzurundayım dediğinde kendi gönül aleminde nereye gelmişse oraya kadar gelebilir. Eğer o nefsi kul makamındaysa ne zaman namaza dursa namazı müminin miracidir ve namaz miraçtır. Allah'ın huzurundadır. Ne zaman istese orada durabilir. İstediği anda istediği zamanda huzurda durabilir. Bir an, sadece bir an. Yani ben Rabbimin huzurundayım dediğinde huzurdadır. Mirasladır. Allah insana böyle bir özellik vermiş. Ama insan kendini tanımayınca etten kemikten, çamurdan bir varlık zannedince çamura batar, çamura yümürür. Kendindeki özelliklerden habersiz olur. Biraz önce ben duayı anlatırken kendimizi tanımamız gerekir dedim. Kendimizi anlamamız gerekir. Allah'ın bize neler verdiğini de bilmemiz lazım ki onları kazanabilelim. Bunun için bunları isim olarak bilmek gerekmiyor. Bize düşen nedir? Sadece Allah'ın huzurunda durmaktır. Rabbimizle beraber olmaktır. O'nu zikretmektir. O'nu tesbih etmektir. O'na kul olduğumuzu kabul etmektir. Eğer kul olduğumuzu, abd olduğumuzu kabul edersek onunla beraber olursak biz Rabbimizi severiz o da bizi sever yani biz iman etmiş oluruz Allah müminleri sever, Allah müminlerin velisidir buyurdu Allah ayet-i kerimede Allah açığa vurduğunuzu ve gizlediklerimizi bilir. Ve daha da gizlediklerimizi de bilir. Açıklar mısınız diye sormuş. Allah gizlediklerimizi bilir. Bizim bilip de gizlediklerimizi bilir. Bir de bizim bilmediğimiz, gizleyemediklerimiz vardır. Yani haberimiz yok ki gizleyebilelim yani gizlediklerimizi zaten biliyor bizim kendimizin bilip gizlediklerimizi bir de bizim hiç habersiz olduğumuz, haberimizin olmadığı hallerimiz vardır mesela bir insan diyelim ki bir iyilik yaptı, iyilik kendi gönlünde onu neden yaptığını bilir onu Allah için mi yapmış yoksa başka bir niyeti mi var? Allah için yapmamış ve onu gizliyorsa. Allah onu gizlediğini biliyor. Ama dışarıdan görenler onu iyilik gibi görüyor. Halbuki başka bir niyeti var. Kötü bir niyeti var yani. Kendisi gizliyor. Allah onun o gizlediğini bilir. Allah onun arkasında kim de biliyor? Arkasındaki nedir? Ona onu gizlettiren bir şey vardır. Bir niyeti vardır. Ona, onu hangi imanının yaptırdığını biliyor. Ya da hangi küfrünün, hangi nifakının yaptırdığını biliyor. Ama kendisi bunu bilmiyor. Kendi küfründen, nifakından habersizdir. Sadece niyetini gizlemiş orada. Ama Allah onun, onun küfrünü de biliyor. Onun o nifakını da, o yanlışını da biliyor. Allah bir sonrakini de biliyor. Onu nerede oluşturmuş, nerede onu kazanmış, kim ona onu bu küfre, bu nifaka sürüklemiş Allah onu da, onu nereden aldığını da biliyor onu kaynağını da biliyor yani böyle git gidebildiğini kadar evet Resulullah Efendimiz şaka yapar mıydı diyeyim Evet, Resulullah Efendimiz gerektiğinde şaka yapardı. Herkes gibiydi. Sıradan bir insan gibiydi. Allah ona öyle buyurdu. De ki ben de sizin gibi bir beşerim. Şaka yapardı. Buna beraber şakayı da severdi. Sahabede şaka yapıyordu. Sıradan biri gibi. Sohbette Allah bilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ayetini açıklamıştınız. Bu ayeti kardeşlerimiz için tekrar açıklar mısınız? Evet, Tekrar açıklamak gerekiyor. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Ayetini nasıl anlamak gerekiyor? Müşrik bir mantıkla anlamamak gerekiyor ya da münafıkça bir akılla bunu anlamamak gerekiyor. Mümince anlamak gerekiyor. Mümince. Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Demek ki ben günah işlediğimde Allah dilemiş onun için ben günah işledim. Allah dilemeseydi ben günah işlemezdim. Bu müşrikçe bir anlayıştır. Bu münafıkça bir anlayıştır. Bu kendi nefsine fetva çıkarmaktır. Oysa ki ben ayeti açıklarken önce başta tekrar tekrar söyledim. Allah dilerken o Rahman ve Rahim'dir. Senin için hayrı dilemiştir. Senin kazanmanı dilemiştir. Kazanasın diye sana muamelede bulunuyor, diliyor. Ne buyurdu ayet-i kerimede? Ayetler birbirini tefsir ediyor. Bütün iyilikler, güzellikler, hayırlar sizde Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir. Dedi mi Allah? Dedi. Allah senden neyi dilemişse o senin için hayır olandır. Senden hayrı biliyor. Allah sizi karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan, karanlıklara, zulmete davet eder dedi. Allah seni cennete davet ediyor. Şeytan da seni cehenneme davet ediyor. Allah dilemediyse siz dileyemezsiniz. Sendeki bütün güzellik Allah'a aittir dedi. Sende o güzelliği dileyen benim dedi. Diğeri? Diğeri şeytandandır. Şeytana tabi olacaksın, yanlış yapacaksın, Allah dilemiş diyeceksin. Ne demiş oldu böyle biri? Allah'a ne demiş oldu? Küfür bir kelime, Allah şeytandır demiş oldu. Şeytanın verdiği vesveseye, onu sürüklediği günaha bunu Allah yaptı deyince ne demiş oldu? Kardeşlerimiz, diline hakim olmalıdır, Gönlüne hakim olmalıdır. Allah şakaya gelmez, iman şakaya gelmez. Böyle bir konuda şaka bile yapılmaz. Bütün iyilikler size Allah'tan, bütün kötülükler kendi nefsinizdendir dediği ayeti bununla beraber anlaman gerekiyor. Allah'ın bütün isimlerini tek tek anlamaya çalıştık. Ne gördük? Allah saf rahmettir, Allah saf hayrıdır, Allah saf güzelliktir, Allah saf ikramdır. Öyle değil miydi? Şeytan, şeytanda saf şerdir, saf kötülüktür. Kötülüğü kul Allah'a nasıl maal edebilir? Allah günde bin sefer örnek veriyorum. Seni kendisine davet ediyor. Hayra davet ediyor. Rahmete davet ediyor. İbadete algılmaya davet ediyor. Güzel yapmaya davet ediyor. infak etmeye davet ediyor. Sadaka vermeye davet ediyor. Yardım etmeye davet ediyor. Değil mi Allah bak senden diliyor. Allah biliyor ki sen diliyorsun onunla. Ama şeytan da senin gönlüne vesveseyi veriyor. Yanlış yap diye. Kötülük yap diye. Şeytana uyacaksın Allah biledi diyeceksin. Sen Allah'ı dinlemedinmiş o zaman. Sen Allah'ın ayetlerini dinlemedin mi? Ne demişti Yürüt Emre? Bu aklıyla, bu fikriyle Mevla bulunmaz aklımızı, fikrimizi sonuna kadar kullanmak zorundayız. Öyle birilerinin söylemesine bakıp, şeytanın daha doğrusu söyletirdiği konuşturduğu insanlara bakıp, bu böyle söyledi belki böyledir denmez. Allah ne söylediyse o. Ya Rabbini anlamaya çalışırsın, Rabbinin vahyini anlamaya çalışırsın, Hazreti insan olursun, ya da aklını birilerine ipotek edersin. Şeytana, tabi olursun, şeytana ipotek yedersin. Evet, Allah hepimizi vahyini anlayanlardan eylesin. Rabbinin kelamını dinlerken hikmeti anlayanlardan eylesin. Amin. Allah bizi daimi olarak abd olanlardan eylesin. Amin. Daimi olarak ibadette olanlardan eylesin. Amin. Duada olanlardan eylesin. Kamil manada Allah ile sohbetini yapanlardan eylesin. Allah hepimizden razı olsun.